Onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir. Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele. Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır.